Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve man sar ala nahjihi ve man tabi'ahu bi ihsan ila yomid din. Rabbi shrah li sadri wayassir li emri wahlul ukta min seni keko kamin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima allamtana wazidna ilmen bi rahmetika ya arhamar rahimin. 151. soru diye hatırlıyorum. 150, 150, 150, 150 mi? Tufan abi. Yüce Allah'ın, Yüce Allah kitabı keriminde ve Resulü vasıtasıyla haber verdiğini ve sıfatlarından öğrendiğimize göre o insan edicileri, takva sahiplerini sabredenleri sabredenleri sever. İman edip salih amel isteyenlerden razı olur. Kafirleri, zalimleri sevmez. Kullarının küfre gitmelerine razı olmaz. Fesadı sevmez. Oysa bunların hepsi de Allah'ın meşiyet ve iradesiyle olur. Eğer o dileyecek olursa bunlar olmaz. Çünkü onun mülkünde onun dilemediği hiçbir şey olmaz. Bu durumda razı olmadığı ve sevmediği şeyleri nasıl orada diler ve irade eder. Diyen kimselere ne şekilde cevap verilebilir? Evet. Cevap. Bil ki naslarda irade iki anlamda kullanılmıştır. Birisi kevni ve kaderi iradedir. Bu aynı zamanda meşiyet demektir. Bununla bir şeyin sevilmesi ve ona razı olunması arasında bir ilişki yoktur. Bunun kapsamına küfür, iman, itaatler, isteyen, razı olunan işler, sevilen işler, hoşlanılmayan şeyler ve bunların zıttı da girer. Bugün... Burada biraz tırnak açalım. Çocukluktan beri bize öğretilen kevni irade, işte cüzi irade, işte Allah diler, niye diler, kul dilediği için diler gibi böyle bazı bidat yöntemlerle akıllarınca kaderi ispat etmeye çalışan insanlar oldu. Hep bize böyle öğrettiler. Şeyh de burada iradeyi taksim ediyor ama şimdi dikkat edin, bir sonraki irade çeşidi de gelecek, hiç bize öğrettiğiyle alakası yok. Kevni irade, evet. Yani Kevni iradenin içerisinde örnek verirken hep bize ne anlattılar? Dediler ki, Kevni irade, işte senin erkek veya kadın olma, işte senin hangi ırkta dünyaya geleceğin, Vesel gibi konular Allah karar verir, Allah diler dediler. Diğer şeyler ise sen dilersin dediler. Oysa ki iş onların dediği gibi değildir yani. Ben eğer itaat ediyorsam, amellerimle Allah'a yakın, salih bir kulsam, Allah'ın dilemesiyledir. Ben isyan ediyorsam, günah işliyorsam, hatta Allah korusun, küfür şirke bulaşmışsam, gene Allah s.a.w. dilemesi iledir. Ama kevni iradenin gereği şudur ki, Allah'ın bir şey dilemesi, O'na rıza göstermesini gerekli kılmaz. Buna akli örnekler ne verilebilir? Ee, akılla, hani akılcılar reddettiği için zaten akli örnek veriyoruz. Biz zaten böyle bir ihtiyacımız yok bizim. Biz bunu fazilet olarak anlatırız, ziyade olarak anlatırız. Zaten biz mevzulara işitiyoruz, itaat ediyoruz. Menhecimiz ve usulümüz var. Ama akılla, akılcılara izah etmek gerekirse bazen... Bir baba evladının yaptığı yanlışa müdahale etmez. Bırakır, hatta yardım eder. Yanlışı yapsın, yanlışın yanlış olduğunu böyle öğrensin. Yani tıpkı bir babanın çocuğunu sobadan gitme oğlum, gitme oğlum, gitme oğlum demesine rağmen geri durmaması. Ardından da önünü açıp hadi git bir bakalım, elin yansında gör bakalım yani benim sözüm boş muymuş, doğru muymuş. Çocuk gider elini jos diye yapıştırır oraya, yanar ağlar. Bir daha çocuk elini sobaya dokundurmaz. Dolayısıyla burada babanın çocuğuna dilediği ve irade ettiği şey ne değildir? Babanın elini oraya yapıştırması ki bu mevsedettir, bu mefsedetinden rızası değildir. Ama bunu bırakmasın bir hikmeti vardır ki çocuk ne yapacaktır sonucunda? Sözün değerini ve ehemmiyetini anlayacaktır. İşte Allah-u Teala misalden münezzehtir. Haşa burada baba ol örneğini verdik ama. Allah bundan münezzehtir subhanahu wa ta'ala. Sadece meselenin akli olarak izah edilmesi için ortaya böyle bir örnek koyduk. Allah Azze ve Celle de küfrü de diler, haramı da diler ama Allah bu dilediği şeylerden razı olmaz. Bu kevin iradesinin bir gereğidir. Devam. Bu iradenin kapsamı dışına hiç kimse çıkamaz. Kimse bunun sınırları dışında kalamaz. Yüce Allah'ın şu buyruklarında olduğu gibi. Allah kimi hidayete erdirmeyi dilerse göğsünü İslam'a açar. Kimi de saptırmayı dilerse onun da göğsünü daraltır, sıkıştırır. Allah'ın fitneyi düşürmek istediği kimse için sen Allah'a karşı bir şey yapamazsın. Onlar Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Ayetleri ve daha başkaları bunu anlatmaktadır. Bir diğer irade dini ve şer'i olup, Bu da Yüce Allah'ın ceza ve sevgisiyle alakalıdır. Burası şer'i iradedir. Buranın adı da cüz'i irade değil. burası şer'i iradedir. Buraya da sadece Allah'ın sevip razı olduğu itaatler... Allah'a yaklaştıran ameller vardır. Allah bunlardan ancak razı olur ama kevini iradedeki her dilediğinden razıdır çıkmaz. Evet. Yüce Allah bu iradesi gereğince kullarına emirler vermiş, konulara yasaklar koymuştur. Yüce Allah'ın şu buyruklarında olduğu gibi. Allah size kolaylık diler, güçlük istemez. Allah size helal ve haramı açıkça bildirmek, sizi sizden öncekilerin sünnetlerine iletmek, tevbelerinizi kabul etmek ister. Allah hakkıyla bilen hüküm ve hikmet sahibidir. Ve benzeri daha başka ayetler. İşte bu iradeye tabi olmak ancak bu hususta kendi irade kendisi hakkında takdirde bulunulmuş kimseler için mümkün olur. Böylelikle itaatkar mümin hakkında kendi ve şer'i irade bir araya gelmiş olur. İsyankar ve günahkar kimse hakkında ise sadece kendi irade söz konusu olur. Şanı Yüce Allah genel olarak bütün kullarını kendisini razı, kendisini razı edecek işleri işlemeye davet etmiş, aralarında belirlediği kimselere bu davetine icabet etme hidayetini ihsan etmiştir. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Allah ise Darüzzelam'a, esenlik yurduna, cennete çağırır ve o dilediğini dost doğru yola iletir. Yüce Allah daveti genel olarak herkese yapmakla birlikte hidayeti özel olarak dilediklerini tahsis etmiştir. Şüphesiz Rabbin yolundan sapanı da en iyi bilendir, hidayet bulanı da en iyi bilen O'dur. Şimdi burada bir noktaya açıklık kavuşturalım. Neden böyle bir tavsiyat yapıyoruz? Mesela toplumun dediği gibi eğer Allah kulun dilediğini dilemiş olsaydı ne olurdu? Bu Allah'ın noksanlık izafesi olurdu. Çünkü o zaman haşa ben dilemeden Allah dileyemez olurdu haşa. O zaman Allah'ın dilemesiyle benim dilemem eşit olurdu haşa. Şimdi biz el diyoruz. Allah'ın eli var. Ayetler anlatıyor bunu. <gülüyor> Allah'ın eli ellerinin üzerinde. Ne diyoruz? tevil etmiyoruz. Ama keyfiyeti Allah hiçbir yarattığına benzemez diyoruz. Değil mi bu sıfatında? İrade etmek de Allah'ın isim ve sıfatlarından bir tane Özelliği vasfı. Allah irade eder. Eğer Allah benim irade ettimi haşa ondan izah ettiği gibi irade etseydi o zaman haşa Allah bana itaat eden olurdu haşa. Oysa ki biz Allah'a itaat edenleriz. O yüzden mutlak manada Allah'ın dilediğinden başkasını Akıllan izahı bu budur. Nitekim Ebu'l-Hasen'e ve Şari bir gün e, sapık bidatçılardan bir tanesiyle konuşurken Bidatçı ona diyor ki itaat nedir bana vasfeder misin diyor. Diyor ki itaat emredilene iltizam etmektir. Veya i̇rade edilene, irade edilene iltizam etmektir. Onu yerine getirmektir. Ama diyor kulla irade eder kendince bazı şeyleri. O zaman haşa Allah kula mı itaat etmiş olur? O sapık diyor ki eğer lazımı bu öyle olur. ebul Hasan el i ona diyor ki ben şehadet ediyorum ki sen Allah'a küfreden bir kafirsin. Haşa, Allah kulunu ihtaat etmez. Kullar Allah dilemedikçe dileyemez. Yani bu ve benzeri seleften çok makiller, çok kısalar, vidatçılarla çok e, münazaralar görebilirsiniz. Bizim genel olarak bu söz söylememiz e, Allah'ın uluhiyetinin bir gereğidir. Allah'ın ilahlığının bir gereğidir ha. Eğer Allah dile, eğer e, bizim dileme sınırımız harşa ee, sınırsız olsaydı, Allah'ın dilemesinin önüne geçsek o zaman haşa ilahlığı kula nispet etmiş olurdu haşa. Allah onların söylediklerinden ve yaptıklarından yüce ve münezzehtir. Kul Allah dilemedikçe hiçbir şey dileyemez. Allah kul için şerri de dilemiş olsa, e, masiyeti de günahı da haramı da dilemiş olsa Allah bundan razı değildir. Bu şerrin kula izafe edilmesi gerekir. Bir sonraki sonu bunu anlatacak zaten inşallah. Evet. Soru bir. Yaratma mertebesi olan Kadere imanın dördüncü mertebesinin delili nedir? Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şeyi koruyan, gözetendir. Gökten ve yerden size Allah'tan başka rızık veren herhangi bir yaratıcı mı var? Her şeyin yaratıcısı derken şeyin içerisine ne girer? Hayır da girer, şer de girer, günah da girer, itaat de girer. E bu kadar zine varsa Allah yarattığı için var yani. Kullar haşa yaratamazlar. Allah yaratıyor ve oluyor. Bu kadar şey varsa, münkerat varsa haramlar, fuhşiyat varsa Allah diyor yaratıyor ama Allah razı değil yaratmakla beraber. O yüzden ayetin, onun ifadesi nekira gelmiş dikkat ederseniz kulli şey, orada elif lamsız gelmiş nekira olunca bütün her şey içerisine girer. Ki şey kelimesi Arapça, eşyanın teki halidir. Yani her şey onun içerisine girer. Evet. Bunlar Allah'ın yarattığıdır. Haydi ondan başkasının ne yarattığını gösterin bana. Allah sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldüren, sonra da sizi diriltecek olandır. Sizin ortaklarınızdan bu işlerden birisini olsun yapabilen var mı? Yapabilen mi var? Halbuki, halbuki sizi de yapıp ettiklerinizde de Allah yaratmıştır. Bu, bu ayet zaten çok açık bir deli. Sizi de yaptıklarınızı da, amelleriniz de yaratan Allah subhanahu teala. Haşa kaderi yeden bir grup kafir ne demişler? Yani kul ve kendi fiilini kendisi yaratır demişler. Ümmet bunların tekfirine icme etmişler. Yani mahlukatı da haşa Halik konumuna koymuşlar. Hani mesele böyle. Konuştukça, ziyadeleştirdikçe kelamı, saçmalıklar, bidatlar, pislikler hepsi birbirini getirmiş. Evet. Her bir nefsi ve onu düzenleyene sonra da onu hem kötülüğü hem de takvayı ilham edene yemin olsun ki Allah kime hidayet verirse o doğru yolu bulmuş olur. Kimi de saptırırsa onlara onlar zarara uğrayanların ta kendileridirler. Fakat Allah size imanı sevdirdi. Onu kalplerinizde süsledi ve küfrü, fasıklığı ve isyanı size gösterdi. Ve daha başka ayeti kerimeler bunun delildir. İmam Buhari halku efalili <gülüyor> efa ibad. Yani kulların fiillerinin yaratılması risalesi ki e, selefin katında ilk yazılan akideye dair nakillerin toplandığı e, nadir eserlerden bir tanesi. Kitap baştan sona nakildir. Hep senetle anfulan, anfulan, anfulan falan dedi ki işte şöyle şöyle söyleyen kafirdir, böyle böyle yapan müşriktir diye nakiller vardır. Ya bu konuda geçmişte ilk dönemde yazılmış hani, e, muayyen tekfirlerin toplandığı diyeyim güncel ifadeyle ilk eserlerden bir tanesidir. Orada e, şeyin Ebu Hanife'nin hocası Hammad bin e, Ebi Süleyman, iki selef onun mürciye olduğuna ittifak etmiş. Ondan bir nakil vardır. Bu Kur'an mahluk mudur meselesiyle alakalı diyor ki, bana ulaştı ki diyor falan, benim dinimden beridir, ben de onun dininden beri, Duydum ki o müşrik diyormuş ki Kur'an mahluktur. Yani öyle bir mürciye dahi bu gibi itikadi mevzularda, ehl-i sünnete imanın tanımında muhalefet etse dahi, küfrü gerektiren söz ve fiillerin tekfirinde tavakkuf etmiyorlar. İmam Bukhar Rahimallah o batta e, kaderilerin bidatını da gündeme getirmiş. Onları tekfir eden ulemanın sözlerini de koymuş. Tabi burada bir şey daha işaret var. Geçmiş ulemanın yanında be, yani beraat kelimesinin içerisine tekfiri koymuş yani. Dikkat edersen sözün önünde ben onun dininden benim, o benim dininden beni O müşrik diyormuş ki işte Kur'an mahluktur. Yani bu ifadeye dikkat edilecek olursa Kur'an'da da müşriklerden beraat kastedilir. Adam biri der ki o beraat işte itikadi beraattır. Onları tekfir etmek değildir. Böyle saçma sapan şeytani vahiylerini insanlar ortaya koyabilirler. Oysa ki geçmiş selefin yanında beraatten kastedilen şey büyük küfürdür yerine göre. Yerine göre kısmidir. Çünkü Resulullah da hadisle diyor, "Ene min kulli muslimin Ben müşriklerin arasındaki her Müslümandan beriyim. Normalde alimler bu hadisler ederken diyor orada minkulli muslim diyor. Anlıyoruz ki diyor bu berat dinler çıkarmayan bir berat. Yani ilim ehli böyle tevil ediyorlar bu hadise. Bu Davut Sünen'inde tahriz etmiş bu hadisi. Yerine göre bu beratten kısmi bir berat irade edilmiş. Tekfir kastedilmemiş. Yerine göre tekfir kastedilmiş. İman küfür mevzularında ise Abdullah İbn Ömer dediği gibi ile çıktığı zaman adam bir tanesi Kabe'yi taaf ediyorken Ömer geliyor diyor. Ya i̇bn kaderiler çıkmış ne diyorsun? Onlardan biriyle karşılaşırsan da ki sen i̇bn Ömer'den berisin, i̇bn Ömer de senden beridir. İmam Nevel-i olan Müslüm Şahin'de bu beraatin tekfir olduğunu şerhinde izah etmiştir. İşte o kitapta bu bu meseleyle alakalı nakil getirecek şimdi inşallah. <gülüyor> İmam Muharri, Halku Efalil İbad adlı eserinde Huzeyfi radıyallahu anh'tan peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu zikretmektedir. Şüphesiz Allah her iş yapanı ve yaptığı işi yaratandır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadisinde şöyle buyurmuştur. Allah'ın nefsime takvasını ver. Onu tertemiz edip arındır. Çünkü onu tertemiz edip arındıracakların en hayırlısı sensin. Şüphesiz ki sen onun velisin ve mevlasısın. Ve daha başka adresi şeriflerde bunun delilidir. Soru 152. Yüce Allah her şeyin yaratıcısı olmasına rağmen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hayır bütünüyle senin ellerindedir. Şer ise sana nispet edilemez. Buyruğu ne anlama gelir? Yani bir rivayette aleyhissalâtu vesselâm böyle söylüyor. Hayır senin elindedir ama şer sana nispet edilmez. Şimdi dikkat edilecek olursa, geçen haftada sanki zikrettim diye hatırlıyorum. Adem bir hata yaptı, İblis de bir hata yaptı. İblis hatasını kadere Allah'ın Allah'ın haşa zatına attı ve dedi ki, Bime Beni azdırdığın için. Ama başka rivayetlere baktığımız zaman görüyoruz ki Musa Adem aleyhisselama dediği zaman niye yasak meyveden yedin de ehli kendini de zürriyetini de cennetten çıkardın dediğinde o diyor ki bir yerler ve gökler yaratılmadan 50 bin sene önce yazılmış bir şeye ben itaat ettim yani. Yani kadere o da kadere atıyor. Yani peki ikisi de kadere atıyorken yaptığı hatayı. Yani niye biri cennete giriyorken biri cehenneme giriyor. Çünkü Aradaki farka dikkat ederseniz iblis şerri Allah'a izaf ediyor. Adem ise kaderle bunun olduğunu ama şerrin kendisine ait olduğunu söylüyor. Rabbimiz biz nefsimize zulmettik. Bize bağışlamaz, bize merhamet etmezsen biz hüsranı uğrayanlardan olur. Yani hüsranı işleyen biziz. Yoksa haşa o hüsranı bize takdir etmesi kevni iradenin gereği olarak. Bize takdir etmesi neticesinde haşa Allah değil. Haşa suç onun değil haşa. Allah bundan münezzehtir. Bu dilediği şeye razı değildir Allah subhanahu Ama dilemiştir. Bunda hikmetler vardır. Daha önce de izah ettiğim gibi. Allah subhanahu wa isim ve sıfatlarının tahakkuk edebilmesi için bazı şeylerin olması gerekir. O çocuğun sobaya gitme örneğinde olduğu gibi. Kul bazen günah işleyecek. Allah günahı yaratacak. Günahı dileyecek. Kul tövbe edecek, Allah'ın tevap ismi zuhur edecek. Allah'ın gafur ismi zuhur edecek, Allah'ın rahim ismi zuhur edecek. Kul günahta ısrar edecek, Rabbini bilecek. Rabbi buna rağmen kulum beni bildi diyerekten onu merhamet edecek, büyük merhametini gösterecek. Bunun için kul, kul için günahlar dilenecek Allah tarafından, kevini irade gelir. Ama Allah bunları dilerken kevini irade de aşa razı değil. Allah'ın razı olduğu şey şer'i iradedir. Allah yapılacak <gülüyor> itaatlerdir sadece. Allah'ın yasak sınırlarına riad etmekte mesela. Dediğimiz gibi Allah Azze ve Celle subhanehu ve teala bunları diler ama bunların ispiresinden rıza göstermez. Şerdin kime nispet edilmesi lazım biz kullar tarafından? Kendi nefislerimize. Yok Allah'a izaf etmeye kalkarsak haşa bu küfrün ta kendisidir. Evet. Cevap. Bunun anlamı şudur. O fiillerle muttasıf olması ve o fiillerin ondan sadır olması itibariyle Yüce Allah'ın bütün fiilleri katıksız hayırdır. Onlarda herhangi bir şekilde şer diye bir şey olmaz. Çünkü Yüce Allah mutlak hikmet sahibidir ve adaletlidir. Onun bütün fiilleri hikmetlidir, adaletlidir. Ya bu hikmetten konuşurken mesela kafirler, mesela şeytan. Yani niye yaratıldı? Yani yarat yaratmayabilirdi Allah subhanahu ta'ala. Şeytan da yaratmazdı öyle mi? Bazen başımıza musibet gelecekken Allah yaratmaz Kafamıza saksı düşecekken düşmeyi verir yani. Ölce başımıza hani bir musibet bela sıkıntı gelecekken Allah gelmemesini istiyordu. Ve bir sebep yaratır. O sebep o gelecek diğer sebebi yok eder mesela. Allah bunu dileyebilirdi subhanahu Teala O zaman Allah'ın cebbar ismi nasıl tahakkuk edecekti? O zaman Allah subhanahu wa kahhar ismi nasıl tahakkuk edecekti? O zaman Müminler kimle savaşıp Allah'a yaklaşacaktı? Cihad itaatini nasıl yapacaktı müminler? O zaman müminler kime buğz edip Allah'a yaklaşacaktı? O zaman Allah müminleri kafirlere nasıl üstün kılacaktı? O zaman iman ehlinin fazileti nasıl ortaya çıkacaktı? Yani binlerce soru birbirini takip eder burada. Bunların her biri hikmetle yapılmıştır. Allah haşa boş bir iş yapmaz. En basitinden gübre dışkıdır kainatta değil mi? Yani canlıların dışkıları var. Yedikleri, yiyeceklerin atıklarıdır. Hiçbiri israf olmuyor. Toprağa karışıyor. Toprakta mineraller şunlar bunlar derken farklı farklı yapılara dönüşüp insanların gene faydalanacağı şeylere dönüşüyor. Kainatta hiçbir şey de israf yok. Kafir mi israf yani? Haşa kafir de israf değil. Allah'ın uluhiyeti gereği, Allah'ın rububiyeti gereği, esma sıfat ilah olmasının gereği olarak Allah bunları diledi ve yarattı. Bunlarda büyük hikmetler var. Ama Allah bu hikmetleri herkese açıklamak, izah etmek zorunda değil. Tıpkı yani bir anne baba yani bir iş yapar çocuk gelir hesap sorar işte 9 yaşında çocuk. Yani affedersin sen evlenmişsin, bir karşı cinsle beraber olmuşsun, senden doğmuş bir çocuk sana kalkmış hesap soruyor. İlmi yok, tecrübesi yok öyle mi? Hesap verir misiniz yani? Yok. Ya sen ne biliyorsun dersin, işine bak dersin adam. Dolayısıyla kulların ilmi çok kalsır. Çok az yani. Allah'ın insanlara verdiği ilmin misali bir rivayette dediği gibi koca denizde bir parmağını daldırıp çıkardığında denizden aldığı su miktarıncadır bütün insanların ilmi. Allah'ın ilminin yanında. Allah'ın ilmi sonsuzdur yani. E, dolayısıyla ilmi sonsuzdur. Bilgisi sonsuz olan birin yanlış bir şey yapması mümkün müdür yani? Haşa. Bunda da muhakkak e, hikmetler vardır ki Allah onların söylediklerine ve yaptıklarından Allah hakkında iddia ettiklerinden yüce ve münezzettir. Devam. O her bir şeyi o şeyin en layık olduğu yere kendi bilgisine uygun olarak koyar. Allah'ın kudretiyle ortaya çıkan bir işte herhangi bir şer görülüyor ise bu o işin kula izafeti bakımından böyledir. Çünkü bunun neticesinde kul bir takım tehlikelerle karşı karşıya kalır. Bu da onun ellerinin kazandıkları sebebiyle ve ona uygun bir cezadır. Nitekim yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Size isabet eden her musibet ellerinizle kazandıklarınız sebebiyledir. Çoğunu da affeder. Biz onlara zulmetmedik fakat onlar bizzat zalimler idiler. Şüphesiz Allah insanlara en ufak bir şey kadar dahi zulmetmez. Fakat insanlar kendi kendilerine zulmederler. Soru 153 Kulların kendilerine nispet edilen fiillerinde bir kudretleri ve bu hususta onların dilemeleri, irade ve meşeitleri var mıdır? Yani cüz-i irade denen <gülüyor> halk arasında bilinen nokta var mıdır? Cevap Evet, kulların işlerini yapmaya hem kudretleri hem de meşeit ve iradeleri vardır. Yaptıkları işler mecazi olarak değil, gerçek anlamda onlara izafe edilir. Bu iradeleri dolayısıyla da mükellef kılınmışlardır. Bu amellerinden ötürü sevap, al, sevap alır yahut cezalandırılırlar. Yüce Allah onlara ancak yük mükellefiyetler yüklemiştir. Kitap ve Sünnet'te onlara kudret ve iradeyi izafe bunlar ile bunlar ile onları nitelendirmiştir. Fakat onlar Allah'ın kendilerini yapma kudretini verdiğinden başkasını yapamaz ve Allah'ın dilediğinden başkasını dileyemezler. Heh. Ancak yani, Allah'ın kayıt ve şatla beraber, yoksa öyle dilemeleri bugün toplumun iddia ettiği gibi ucu açık bir mutlak dileme değil aşı. Ancak Allah'ın onlara bir işi yapabilme gücünü vermesiyle bu işi yaparlar. Nite, nitekim meşehit, irade ve yaratma ile ilgili nasılar sıralanırken bu husus böylece geçmişti. Onlar kendi kendilerini var etmedikleri gibi kendi fiillerini de var edemezler. Onların kudretleri, meşehitleri, iradeleri ve fiilleri Yüce Allah'ın kudretine, meşehitini, irade ve fiiline tabidir. Çünkü onları da, onların kudretlerini, iradelerini, meşehit ve fiillerini de yaratan olur. Yoksa onların meşehit ve iradeleri, kudret ve fiilleri Yüce Allah'ın meşehit, irade, kudret ve fiillerinin aynısı değildir. Tıpkı kendileri onun benzeri olmadıkları gibi Yüce Allah bulunan yüce ve münezzehtir. Kulların fiilleri onlarla kaim, onlarla, onlara layık ve gerçek manada onlara izafe edilecek şekilde Allah tarafından yaratılır. Onların bu fiilleri Yüce Allah'ın kendisine layık, kendisine gerçek manada izafe olunan fiillerin etkilerindendir. Yüce Allah gerçek manada faildir. Kul ise gerçek manada fiilden etkilenendir. Allah gerçek manada, manada hidayete iletendir. Kul da gerçek manada hidayete erdirilendir. Bunlar dolayı Yüce Allah iki fiilden her birisini o fiilin kaim olduğu zata izafe ederek şöyle buyurmaktadır. Allah kimi hidayete erdirirse işte doğru yolu bulan odur. Burada hidayet gerçek anlamıyla Allah'a izafe edildiği gibi doğru yolu bulmanın kula, kula izafe edilmesi de gerçek anlamı iledir. Hidayete ileten el-hadi doğru yolu, doğru yolu bulanın el-mühtedi aynısı olmadığı gibi hidayet hidayetle doğru yolu bulmak biri aynı şey değildir. ya Anlatmaya çalıştığı şey şu bu kadar örnekte. Allah hidayete erdirendir demekle zaten fi fiilin faili kimdir? Allah'tır. Subhanahu ve Teala. Celle Ama bununla beraber Allah ayetin devamında diyor ki mühtedi. Artık kimi ulaştırdıysa o da hidayete erendir. Bu da faildir Arapça e, lügatına baktığınız zaman. Bu da ikinci bir faildir. Demek ki bu ikinci failin ee, gerçek manada Allah faildir burada ama bu ikinci failin e, Allah'ın dilemesiyle, birinci failin dilemesiyle beraber mükellefiyeti düşmüyor. O da yapılan işin, a, amelin faillerinden bir tanesidir ve yaptıklarından mesuldür. Yani bu geçen haftada anlattığım gibi paradoks gibi yani sonu yok bunun yani. Yani bize düşen sadece buna iman etmek, Allah bize ilimden bilmemiz gerektiği kadarını öğretmiş Gerisini öğretmemiş. Daha önce de çok defa örneğini verdik. Sana ruhtan soruyorlar. De ki Rabbim onlar çok az bir şey bildirmiştir. Allah ruhtan az bir şey bildirmiştir. Gayb aleminden bize sadece irade ettiklerini bildirmiştir. Onun haricinde başka bir şey bildirmemiştir. Kaderden de bize Kur'an ve sünnette sabit olan şu okuduğumuz naslardan başkasını bildirmemiştir. Bize düşen de onların genel mutlak manalarını ifade edip, iman edip geçmektir. Devam. Evet. Aynı şekilde Yüce Allah dilediği kimseyi gerçek anlamda sattırır. Böyle bir kul da gerçek anlamıyla delalet bulur. Delalet bulur. İşte Yüce Allah'ın kulları hakkındaki bütün tasarrufları böyledir. Hem fiili hem de fiilden etkilenmeyi kula izafe eden kafir olur. Fiilden etkilenmeyi Allah izafe eden de kafir olur. Fakat fiili yaratana, fiilden etkilenmeyi yaratılmışa ve her ikisini de hakikat manasıyla izafe eden kimse ise gerçek anlamıyla bir mümindir. Yani orada şöyle yapan, ki o bahsettiği cümle var ya, kastetti şu. Kim derse ki işte insan kendi fiilini irade eder mutlak, sınırsız, kafirdir diyor. Kim derse insan kendi fiilini yaratır, kafirdir. Kim derse ki şer Allah'ındır, haşa, bu da kafirdir. Yani insan diyecek ki şer kula aittir, kulağı izafe edilir ama şerdi dileyen ve yaratan Allah subhanahu Bununla beraber de rıza göstermek. Tek cümleyle bu. Evet. Soru 154. Yüce Allah bütün kullarını mümin, hidayet üzere ve itaatkar kılması, şer, an, şer an da böyle böyle olmaları, olmalarını sevmekle birlikte Allah'ın kudreti bakımından mümkün değil midir diyen kimseye ne cevap verilir? Cevap, evet Yüce Allah buna kadirdir. Nitekim o şöyle buyurmaktadır. Eğer Allah dileseydi elbette hepinizi bir ümmet yapardı. Eğer Rabbin dileseydi yeryüzünde bulunanların hepsi elbette toptan iman ederlerdi. Ve benzeri daha başka ayetler bunu ispatlamaktadır. Fakat Yüce Allah'ın kullarına yaptığı bu uygulama onun hikmetinin bir gereği, rübübiyetinin, uluyiyetinin, isim ve sıfatının bir gereğidir. Bir kimsenin niçin Allah'ın kullarının bir kısmı itatkar, bir kısmı isyankardır diye bir söz, bir söz söylemesi, Allah'ın isimleri arasında niçin eddar, el-nafi, el-muti, el-mani, el-hafid, el-rafi, el-munim, el-muntakim, ve benzeri isimleri vardı demesiyle aynı şeydir. Ya bizim işaret ettiğimiz noktaya şeyhımız işaret ediyor. Diyor ki eğer insan bu soruyu soruyorsa o zaman Allah'ın eddar ismi nasıl ortaya çıkacak? Veya eddardan sonra nimet veren, sıktıktan sonra nimet veren, ondan sonra intikam alan <gülüyor> insan hata işlemezse Allah kimden intikam alacak? O ismi nasıl ortaya çıkacak? Yani şeyh aynı yere dikkat çekerek diyor ki bunların her biri Şerrinin yaratılması ve şerrin dilenmesi Allah'ın isim ve sıfatlarının ki tevhid daha önce de izah etmiştik. Üç bölümdür. Uluhiyet, rububiyet, esma ve sıfat. Aslında uluhiyet ve rububiyet de esma sıfatın altında alt başlıklardır dedik. Tevhid, esma ve sıfat tevhididir aslında. Allah'ı birlemek, isim ve sıfatlarında birlemektir genel olarak. Bu bahsedilen işte kader mevzundaki şerrinin yaratılması ve Allah tarafından dilenmesiyle bu devhidin gerçekleştirilmesi ve hakikat bulabilmesi için gerekli olan bir lazımdır. Evet. Çünkü Yüce Allah'ın fiilleri O'nun isimlerinin gereğidir, sıfatlarının etkileridir. O'nun fiillerinde O'na itiraz etmek, isim ve sıfatlarına O'na itiraz etmekle, hatta uluviyet yürüyetine itiraz etmekle aynı şeydir. Arşın rabbi olan Allah nimetler nimetlerinden Karşı rabbi olan Allah nitelemelerinden münezzeh ve yücedir. O işlediklerinden işselik, sorumlu tutulmaz. Halbuki onlara yaptıkları sorulur. Heh, burada kalalım inşallah. 155 değil mi? <gülüyor> Allah nasip ederse bu sorudan devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah verirsenin sözlerinin güzelliğinde. Bir kötülük varsa nefsin ve şeytanımdandır. Ve ahir davanen Elhamdülillahi Rabbil alemin Subhaneke Allahümme ve bihamdike Eşhedü ve la